Evet Açık Radyo 94.9'dasınız. Açık Dergi programındayız ve bugünkü konuğumuz Alev Karaduman. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk merhabalar. Merhaba Alev hoş geldin. Hoş bulduk. Evet neden Alev burada ondan bahsedelim. Anlıyorum ama konuşamıyorumu yazdı e, Alev Karaduman e, en son. İletişim yayınlarından çıktı bu kitap. Yaklaşık bir ay oluyor yanılmıyorsun. Yaklaşık 20-25 gün. Evet. Kitabın konusu da batıda büyükşehir ortamında büyüyen Kürt gençlerin kimliklerini keşfetme hikayeleri. Aslına bakarsanız kitapta dokuz tane birbirinden farklı hikaye var ve her seferinde de başka şehirlere uzanıyoruz. Ve şimdi de kitabı konuşuyor olacağız burada. Belki de şöyle başlamak lazım. Dokuz kişiyle. ...görüşme yaptın Alev bu kitapta... ...ve Vanlı, Karslı, Urfalı... ...Konyalı, Diyarbakırlı, Muşlu... ...insanlar var. Adıyamanlı biri var... ...ve kendi hikayeni anlattığın... ...bir son hikaye var. <gülüyor> Alev sen de Ağrı Doğ... ...baya evet. Bu görüşmeleri... ...bu kişiler... Tamamı mıydı öncelikle konuştuklarının yani dokuz kişiyle görüşmeye mi karar verdin e, söyleşilerin dışında yani konuştuğun fakat dışarıda bıraktığın söyleşi oldu mu hiç? Şöyle söyleyebilirim yani ben işte bu kitabı yazmaya karar verdikten sonra işte bir profilim vardı belirli işte hani mümkünse genelde doğuda Kürdistan'da doğmuş. Ama büyük şehir ortamında Ankara, İzmir, İstanbul'da büyümüş ve e, küçüklükleri aslında kimliklerini biraz inkar ederek büyüdükten sonra biraz kendi kırılma noktalarıyla barışarak e, kendi kimliklerine, kendi geçmişlerine karşı olan duruşlarını, tavırlarını irdelemekti aslında niyetim. E, bu süreç içerisinde ama işte e, bunu hani gökten zeminle inmiyor mu insanlar bir evet. şekilde çevre aracılığıyla, tanıdıklar aracılığıyla sorup soruşturarak bir sürü insanla görüştüm. Ön görüşme yapıp da kitaba almadığım insanlar da oldu. Ee, ama hani bu haliyle hazır olup da söyleyişleri bitirdiğim herkes şu an kitapta. Ee, ön görüşmeden sonra kitaba almamamın Sebepleri de şöyleydik, görüştüğüm insanlarla. Yani şehir ve Kürtlük bağlamında çok fazla insana ulaşıyorsunuz aslında. Ve çok farklı hikayelere de ulaşıyorsunuz. Ama benim için ikililik, arada kalmışlık çok önemli bir kriterdi. Ve dille ilişkilerini de anlıyorum ama konuşamıyorum noktasında Hı -hı. olması çok önemliydi. Ee, o yüzden seçimlerimi bunun doğrultusunda yapmaya çalıştım. Bir de tabii ki aynı şehirden iki insanı almamaya özen gösterdim. Hepsinin işte... Yani bir Zaz'a da olsun istedim. O yüzden dersmesi Sivere'ye de gitmek gerekiyordu. İşte bir tam İran sınırında sınır şeylerinden insanlar da olsun istedim. O yüzden işte Kars'a Doğu Beyazıt'a gitmek gerekiyordu. Hı -hı. Kendi içimde tabii ki o çeşitliliği daha çok sağlayabilecek örnekleri almaya çalıştım kitaba. Evet, zaten bir tür... Tüketme iddiası olamaz yani tüm coğrafyayı, ve örnekleri. <gülüyor> evet. e, belli bir şey de var, bir yerde bir, bu kitabı çıkarmak da gerekiyor. Evet. E, coğrafi manada, bölgesel manada e, makul bir çeşitliğe ulaşıldığında da... hikayelerde tamam, kuvvetli kuvvetliyse tamam diyorsunuz. Peki niye bu hikayenin peşine en başında düştün? Bu kendi hikayenin içinde olduğu için aslında kişisel... <gülüyor> ...gibi geliyor ilk başta. Belki bir iki kelime cümle etmek istersen bunun üzerine. Yani çıkış noktası tabii ki kişiseldi. Ee, hani ben beş yaşından beri İstanbul'da büyüdüm... ...ve hmm. burada işte hani hepimiz tanıştığımız zaman... ...birbirimize ilk tanışma cümlelerimiz... ...nerelisin oluyor. Ağrı Doğu Bezi cevabını verdiğiniz zaman... ...insanlar Kürt müsün diyorlar, heyecanlanıyorlar... Ee, sonra evet diyorsun sonra Kürtçe biliyor musun diyorlar size ve sürekli hayatım boyunca ben anlıyorum ama konuşamıyorum dedim. Bunu kendi ailemdeki sadece Kürtçe bilen insanlara da söylemek zorunda kaldım. Ee, diğer çevredeki insanlara da ve büyüdükten sonra bunun bir problem olduğunu yavaş yavaş düşünüyorsunuz ama bir yandan da işte... E savaşın yüksek tansiyonlu bir e, siyasi iklimin olduğu bir yerde bu insanların ve kendimin asimilasyon hikayesini konuşmak bu problemi bir problem olarak dile getirmek biraz lüks bir problem gibi oluyor. gibi geliyor. gibi geliyor. O yüzden e, hani bunu ortaya çıkarmak çok da kolay olmadı benim için ama ben bu kitaba başladığımda barış iklimi hakimdi ve Hı. artık hani bunları da konuşmanın zamanı geldi. Bu da Hı. Kürt meselesinin başka bir yüzü diye düşünüp çalışmaya başladım diyebilirim. Ve şimdi tam tersi bir durum hakim aslında. Evet, mi yani. diye sana soralım aslında. Tezin yani önemini sen ortaya koyuyorsun. Asimilasyon konuşmak gerektiği... Yani şu anda önemsiz mi mesela asimilasyon konuşmak? Halen canlı bir problem. Evet. Hatta konuşulması zaten tam da unutmak üzerine olduğu için her şey. Hı -hı. Belki hiç e, işaret edilmeyecek. Evet belki bir alan de yani hani yapılabiliyor. Çünkü savaş susturuyor aslında konuşmamız gereken şeyleri. Bence öyle bir şey, erozyona uğramış değil konuş şahsi fikrimi. Aslında Sorsa. evet yani kitap çıktıktan sonra ben tabii ki hem Türkiye'nin genel durumu için hem de zamanlaması için tedirginliklerim vardı ama sonrasında böyle tepkiler de aldım. Hı -hı. E, tam olarak da zaten hani bunlar konuş, yeterince konuşulmadığı için, belki Hı -hı. anlaşılamadığı için savaş iklime sürekli kendini tekrar etmek zorunda e, gibi bir argüman da vardı. Onu da ben zamanla tabii ki doğru ve haklı bulmaya başladım. Her şeyi konuşabildiğimiz kadar konuşmamız gerekiyor zaten belki de. Bir de basılı ve kalacak ve sonrasında örnek olacak evet. belki. Umarım. Bildiğini evet. teşvik edecek. Evet ben yanlış anlaşılma olmasın tamamen savaş ortamı için söylemiştim tam tersi diye ki evet. tam da savaş ortamında konuşmamız gereken mevzulardan biri. Altını çizdiğiniz gibi. ve evet. ee, be, Belki tekrar e, yine kişiler meselesinde evet. biraz daha o teknik dönün, evet. bir meseleye de dönebiliriz buradan. Ee, i̇nsanların hikayelerini anlatması sana e, zor mu anlattılar kolay mı anlattılar hikayelerini nasıl ikna ettin Çünkü bunun cevabı da bir durumu ortaya koyuyor Hı -hı. İnsanların kendilerine bile anlatmadığı bir durumu sen onlara evet. anlattırdın şu anda Evet öncelikle mesela insanlara e, <gülüyor> kitabın fikri ve meselesiyle ilgili gittiğimde Konuştuğum insanlar çok heyecanlanmışlardı Çünkü hani onların da hayatları boyunca ...içlerinde istettikleri bir yarımlık... ...eziklik, bir aidiyet... ...duygusunun yara almışlık... ...hali. Ee, ama... Ve ...biri gelip onlara bu problemi tanıdığı zaman... ...ciddiye aldığı zaman çok mutlu olup... Evet. Ta ...tabii ki bir parçası oluruz dediler. Ama sonrası ama başlıyor. Çünkü mesela asimilasyon olduğu için... ...belki bebekliklerinden... ...belki ailelerinin bebekliklerinden... ...çoğu zaman konuşmaya başlamak gerekti ve... E, ...o zaman onları açmak... ...biraz daha zor oldu. E, ama işte... Belirli bir güven çerçevesi içerisinde hani bunu başardık ki zaten şöyle de diyebiliriz ama kitaptaki işte benim bölümümle beraber dokuz bölüm var. Hı hı. Yani sekiz farklı kişi var. Sekiz farklı kişiden ikisi haricinde diğer altısı zaten kimliklerini farklı şekilde aksettirmeyi tercih ettiler. O zaman bana mesela ge gereksiz bir tedirginlik gibi de gelmişti. Ama bir yandan düşünüyorsunuz... Tam isimlerini, isimler, evet. e, kimliklerini deşifre edebilecek başka <gülüyor> kilit <gülüyor> noktaları hep ben değiştirerek, onları <gülüyor> en anımız bırakarak yapmaya çalıştım. E, o zaman belki gereksiz bir tedirginlik gibi gelen şey şu anda mesela tekrar Kürtçenin kriminalize edilmesiyle aslında ne kadar haklı bir e, kaygı olduğunu da görüyorsunuz. Yani Türkiye'de iklimler <gülüyor> olaylar o kadar çabuk değişiyor ki. E, ama gene de bu şartla kimliklerini gizlemem şartıyla hepsi büyük bir içtenlikle hikayelerini paylaştılar. Çoğu zaman kendilerini anlatamadıkları şeyleri anlattılar. Mesela kitapta İnanç diye bir karakter var. Şu an Amerika'da yaşayan bir hukukçu. Ee, bu sene geldi biz Skype'de yapmıştık Onun röportajları. Bir ay önce geldi ziyaret etti ve şey demişti. Senle konuştuktan sonra ben hayatıma bir kere daha baktım. O söyleyişi benim hayatımı algılamamda, kimliğimi algılamamda etkili bir rol oynadı demişti. O insanlar için de küçüklük böyle bir fark yaratmış olabilir belki diyebiliriz. Evet inançtan bahsettik aslında. İnançla ilgili bir soru belki. Ee, inanç bir yerde dağdakiler de insin dağdan diyor. Zira söylediği şey biz burada yaşıyoruz. Bütün hayatımıza devam ediyoruz. Ee, bu onların da e, isteyebileceği bir şey. Benim için benim de onlar için istediğim bir şey. Hepimizin huzurlu yaşaması aslında. Ee, mücadelesinde de tırnak içinde örgütsüz devam ediyor. Sivil bir hayatı seçti ee, inanç ve belki şu detayı da vermek gerekiyor. Ee, annesi Kürt babası Giresunlu'ydu inancın <gülüyor> ve ayrılıyorlar çocukken ve e, Kürt bir anneyle yaşamaya devam ediyor. Ee, ve e, şimdi de aslında mücadele mücadele değil ama e, politikanın içine giriyor ve sonrasında çıkıyor. E, genel bir kanın var mı acaba şu yönde e, bu gençler şehirde büyüyen bu gençler e, en başta aldıkları kültüre gördükleri kültüre geri mi dönüyorlar? E, şöyle bir görü, geri dönüş mutlaka var. E, tekrardan bir ayıp biz neden böyleyiz neden böyle oldu ben neden böyle yarı kaldım hangi etkenler burada çok aktif, aile mi, devlet mi, ideoloji mi, bunlara dair bir geri dönüş ve algılama çabası var. Ve hayatta siyasi, politik bir duruşlarının olduğunu da söyleyebilirim benim söyleyişi yaptığım insanların ve bu profilin. Ama bir yandan da e, e, asimilasyonun çok büyük bir basamağı olduğu için bu insanlar küçüklüklerinde, hani nedir mesela, işte atıyorum Trabzonlusunuzdur ve küçükken, Yaşasın yüz diye sevinebilirsiniz. Trabzonspor'un maçlarında çığlık atabilirsiniz ve yadırganmazsınız. Ama bu insanlar küçüklüklerinden beri, Kürtlük adiyetlerine karşı bile bir mesafe, bir refleks geliştirdikleri <gülüyor> için e, büyüdüklerinde de her ne kadar bir politik duruş ve tavır edinseler de e, herhangi bir ideolojiye yüzde yüz biat edemiyorlar. Ve e, mesela kitapta en çok politik, ...kanın içine dahil olmuş kişi belki inanç diyebilirim. O bile hmm. en sonunda hani ben biliyorum ki her ideolojinin yanlışı var. Kürt hareketinin de kendi içinde eleştirecek noktaları var. Ben, ve ben bunları eleştirerek buranın içinde var olamam diyorlar. Yani aslında biraz e, e, tek kimlik ve tek kültürle büyütülmüş insanlara göre... ...farklı bir sorgulama refleksleri var. Biraz Eleşti. daha eleştirel, biraz daha empati kabiliyetlerinin daha yüksek olduğu... ...söyleyebilirim. Bundan ötürü de... ...aktif siyasetten genel olarak bilinçli bir... E, ...uzak duruş var. Yani... Etkileri genelde oy vermekten öteye gitmeyen ve ya da işte kendi çevrelerine paylaşmaktan öteye gitmeyen bir duruş diyebilirim. Evet ve bunda ciddi sahiplendikleri bir durum yani oy vermeyi de azımsamıyorlar zaten. Ciddi Hı -hı. bir görev olarak addediyorlar kendileri de. Ee, bunun dışında benim gözlemlediğim bir şey. Ee, genç kuşağın silahlanmaya daha mesafeli yaklaştığını okuyoruz bütün kitap boyunca. Aslında bu genç kuşak deyince de e, batıda büyüyen Kürt gençler diyebiliriz. Hı -hı. Ee, katılır mısın buna? Ee, tabii ki bir, bir kere yani kendi e, sorgulamanızı yapmamış olsanız dahi e, çevrenizde kurt kimliğinizle ortaya çıkmaya çalışmanız her anda e, ama işte. Ee, PKK'de silahlı ama silahlı ama terörist engelleriyle karşılaştığınız için bir kere kendinizi kabul ettirmek istiyorsanız bir Kürt olarak... ...hayır ben terörist değilim demek zorundasınız bağıra bağıra hmm. daha küçükken e, sosyal hayatın içindeyken bile. Dolayısıyla farkında olmadan gelişmiş bir e, savunma var siyasi mücadeleye karşı da. Belki biraz kendi sorgulamalarını yaptıktan sonra e, şeyin ayırdığına varıyorlar. Evet silahlı mücadelenin neden başladığı... Çıkış noktasını kavrayabiliyorlar ama yine de e, ve kitapta mesela Eylem diye bir arkadaşımızın söyleşisi var. O bahsediyor. Hani diyor ki ben diyor e, Batı'da büyüdüğüm için diyor ben hani e, siren mücadeleyi istesem de hiçbir zaman o kadar e, destek veremem, özümseyemem. Çünkü orada yaşanan iklimi bilmiyorum. Orada ne olduğunu ve bunun neden çıktığını bilmiyorum diyorlar. Yani bir yandan ha. anlamlandıramamaları bilmemekten... Bir yandan da yapmak zorunda kalmaktan ve daha sonra bilinçli olarak savunma ya da savunmama durumlarından. Her türlü bir tür hakikatin yani gerçeğin üstünün örtülmesi var. Bununla beraber de iki yönlü olarak yani bir Kürt hareketinin içerisinde az evvel andığımız işte inanç gibi eleştirel seslerin e, bu hareketle yetişme geçmesi için bir alan yok diyemeyiz ama epey engebeli bir alan Hı -hı. olarak duruyor. Diğer türlü zaten toplumsal ve ahlaksal. Milliyete bağlı çoğunlukla evet. bir tür sansür mekanizması da zaten evet. e, onları susturuyor gibi. Bu bir yandan da aslında çok hani şey olarak birey olarak da e, tamam kendi duruş duruşlarını kendi başlarına edinmek zorundalar. Üstüne üstüne kendilerini biraz da e, kırparak bunu yapmak zorundalar ama bir nevi aslında sakat bir e, şey... ...kimlik haline doğru... Ya yani Araf diyeceğim, araf değil... ...tam o kadar evet. keskin değil ama... ama ...bir tırsak atlık gibi. gibi. Yani kitapta mesela... E, ...Konya doğumlu bir Kürt... E, ...bireyin... söyleşisi var. E, daha sonrasında işte Danimarka'ya göç ediyorlar. Danimarka'da işte hemşirelik okuyor, hemşirelik yapıyor... ...sendikalardan yükseliyor ve... Eseften, Sosyalist Parti'den iki dönem milletvekilliği yapmış biri. Ee, onun en son bölümünün adı mesela şey yani bir sakatlık yani o kendi durumunu tamamen bir sakatlık olarak ifade edebiliyor. Bir de onda şey de var yani hani ım, Türkiye ikliminden ayrı bir göçmenlik durumu ve kimlikler onda biraz daha artıyor. Evet, Türkiye'lilik, Kürtlük, Danimarkalılık e, gibi artıyor. Bir yandan ama onun kitapta olmasını şu yüzden de seviyorum. hani Türkiye siyasetini ve politikasını tamamen dışarıda tutarak da bu kimlik meselesine bakabilmemizi sağladı. Evet. Yani Türkiye'deki olayları diğer söyleşilerde birebir çok takip edebiliyoruz. Ama Özlem Çekic'in söyleşisinde çok takip edemiyoruz. O daha kendi içsel arayışını tamamen kendi e, e, kimlik e, problemleri ve sezgisel problemleri tecrübeleriyle keşfediyor diyebiliriz. Yani devreye girmesiyle bir tür işte yabancılaşıyor ve soyut bir kimlik tartışması evet, çıkıyor. Evet. Kesinlikle. Oradan Ama öte. buna rağmen de mesela Türkiye'den herhangi bir e, gazeteci onunla iletişime geçtiğinde ve Türk Danimarkalı Türk milletvekili diye yazdığında her seferinde de gazeteyi arayıp hayır Danimarkalı Kürt milletvekili olarak yazmalısınız diye de bu kadar da aslında sahip çıkabilmesi çok enteresan. Beş yaşında Danimarka'ya gitmiş bir insan olarak. Hı -hı. Hani demek ki işte ben kimliğin biraz hiç peşini bırakmayan bir şey olduğunu düşünmeye başladım bu kitaptan sonra. Ne kadar hissetmeseniz de derinlerde bir yerde sizi çağıran, sizi cezbeden, baştan çıkaran bir tarafı da var. Sanırım geçmişin ve kültürün ve o hazine mi diyeyim bakış mı değil mi? Evet. <gülüyor> Neyse. Bir tür bagiyeyi taşıyorsunuz evet. yani. Şey, sakat değil galiba belki işte melez demek daha doğru. Bu da evet. bunu evet. başarabilenler evet. için yani bütün kimlikleri üzerinde bir biçimde hakkını e, vermek üzere hareketli olanlar bunu bir melezlik olarak yaşıyorlar evet. muhtemelen. melezlik doğru söyleme olabilir. Aynen. Hayatlarında. Evet. Ee, belki de yine... ...Mahir'in hikayesinden soracağım... ...şiddetli de nirasi ...ama kimse şiddeti demez onu sıkıştıran yatağına... ...diyerek... rehtan bir alıntı yaparak anlatıyorsun... ...sen bir yerde... ...ve şimdilerde o yatak... ...daha görünür hale geldi mi... ...sence böylece... ...biraz da bu meseleyi konuşabildiğimiz günlere geldik mi... ...aynı zamanda... E, ...o yatağın tabii ki daha... ...yani belki şimdiye kadar en anlaşılabilir... ...olduğu dönemlerden birini yaşıyor... ...diyebiliriz çünkü... E, ...işte... ...Türkiye'nin içinde olduğu bir iklim var... ...işte e, gezi eylemlerinden sonra... ...insanların birbirlerini daha çok anlamaya yaklaşması var... E, ...farklı dinamiklerin... ...bir araya e, da kesişmesi... ...ve hakikaten birlikte hareket edebilmesi gibi... ...çok farklı bir iklimden geçiyoruz... E, ...o yatağın, o sıkıştıran yatan ...en çok anlaşılabildiği zamanlardan biriyiz... ...ama hala yeterince... ...anlaşılıyor muyuz... ...bunu bilemiyorum... ...çünkü e, gene yani çok küçük bir nefret söylemiyle son zamanlarda yaşadığımız e, linç girişimlerini hepimiz biliyoruz. Belki bunu biraz daha e, sistemli ve e, özüne inerek, anlamaya çalışarak, toplumun her kesimine yansıtarak yapılacak çok daha büyük bir e, girişimin bir sonucu olarak bu yatak ancak anlaşılabilecektir diye düşünüyorum. Evet. Ee, Tam tarihi ne bu arada? Yani ne zaman başlayıp evet. ne zaman bitirdin mülakatları? O da kitabı, önemli sanırım. Evet o da önemli. E, Mart 2014'te başladım. 2000, ...Ekim 2014'te bitirdim. Yani 7 aylık süreç 2014 aylık. yılı boyunca. Evet. Ne kadar süren görüşmeler oldu bunlar mesela, röportajlar? Çünkü çok derinlikli hikayelerden bahsediyoruz bunlarda. Söyleşiler çok uzun sürüyordu. Yani bir kere de oturup blok halinde işte çaylar, kahveler, yemekler deyip... ...yani bütün günü birlikte geçirdiğimiz 5-6 saatlik yaptığımız söyleşiler de oluyordu... Hı hı. İkiye üçe böldüğümüz söyleyişiler de oldu işte yurt dışından iki insanla görüştüğüm için onları yüz yüze yapamadık onları da iki üç farklı Skype görüşmesiyle yaptık <gülüyor> ama genel olarak yani hem mülakat yapan için benim için hem de konuşup içine döken insan için aslında çok yoğun ve bazen kimi zaman zor mülakatlar oldu. Ama orada bence şeyin de çok etkisi vardı. Benim de benzer bir geçmişten gelmemin ve belki orada dokunacak noktaları evet. biraz daha iyi biliyor olmamın da etkisi vardı. Ya da benim de aynı benzer geçmişten biri olarak kitapta kendim hikayemi paylaşıyor olmam da... ...o insanlara bir nebze daha güven vermiş hmm. olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Öyle tarafsız bir gözlemci olarak orada değilsin ya da işte soru soran olarak. Evet. <gülüyor> evet sadece bir araştırma yapan insan da değilsin. Yani çıktı olarak da yani kitap kitaba bakıldığında da... Yani röportaj dedik az evvel. Yani mülakatlar yapılıyor insanlarda ama sonra bir, bir röportaj yazı, röportaj yazılarına dönüşüyor. Aslında bakarsan sonuç bu. Hı hı. Yani onların sözleri arasında da senin sözün dolaşıyor. Bir tür güvenliğe de alıyorsun gibi. <gülüyor> <her> <gülüyor> yani onu biraz e, yapmak zorundaydım gibi. Çünkü dediğimiz gibi söyleşiler çok uzun olduğu için... Hı hı. 20 sayfalık bir söyleşiyi benim soru cevap halinde aktarmamın... E, ...çok albenizsiz olacağını düşündüm. İlla bir... E, ...hikayeleştirme gerekiyordu orada. E, ama orada... E, ...şöyle bir şey de oluyor. Söyleşilerde bazen öyle bir noktaya geliyorsunuz ki... işte ...en çok en kilit noktalarından biri... ...ben neden Kürtçe bilmiyorum noktasında... <Gülüyor> ...konuşan insanların hakikaten gözlerini... ...dola dola ara vermek istediği anlar yaşadık. Buna benzer bazı ya da her... E, ...kişinin kendi ailesinde yaşadığı... ...kırılmalar oluyor. Bazı siyasi tutsaklar var ailelerinde... ...bazı... E, e, Hmm, cinayetler var vesaire derken hani hepsinin sözün bittiği evet yerde. sözün bittiği yerler oluyordu ve o sözün bittiği yerlerin Enter yapılarak paragraf başıyla başlasın istemedim de orada Tabii. ben de orada bir gözlemci olarak o sözün bittiği yere dair bir şeyler söylemek istedim. Evet. O yüzden hani ara ara benim anlatıcı olduğum, ara ara çoğunlukla sözü onlara bıraktım. Ee, bir teknik izlemek doğru geldi. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Peki e, aldığın tepkiler nasıl? Örneğin evet. dönüp sana belki hikayesini anlatmak isteyen, belki kendinden bahseden insanlar oldu mu? Çünkü bu kapalı duran bir defteri açmak gibi de bir taraftan bir tartışmayı başlatmak demek. Hı hı. Nasıl geri dönüşler aldın? Ya da başka tepkiler. Evet ya da başka. Nasıl tepki? Yani e, şöyle bir örnek vereyim mesela işte bir hafta önce bir gazete için e, söyleyişi için oturuyorduk bir arkadaşımla masada ve e, başka bir tanıdığım Kürt olduğunu bildiğim ama gene şehirde büyümüş bir arkadaşımız geçti ve işte kitap, kitabı gördüm masanın önünde tebrik etti. Sonra şey dedi, a röportaj mı yapıyorsunuz? Evet falan işte yapın tabii. Anadilimizi Kürtçe kursundan öğreniyoruz. Bunları birinin yazması lazım falan deyip yani Kürt cephesinden, batılı Kürtler cephesinden hep iyi ki bu konuşuluyor deyip bizim acımızı da anlattığın gibi bir empati e, söylemi var. <Gülüyor> ee, başkalarından, Türkiye'li diğer bireylerden baktığımız zaman da e, şöyle bir anekdot anlatabilirim. E, Mahir kitabındaki ilk e, bölümün ee, ...mülakatçısı. Ee, onun yakın bir arkadaşı... ...aslında Mahir'le iletişime geçmeme sebep olan arkadaş beni aradı kitap okuduktan sonra... ...ve şey dedi yani benim için Mahir hep İzmirli bir çocuktu. Ben onu Kürt olarak bile düşünmemiştim. Yani heybesinde içinde neler varmış ve ben bu benim yakın arkadaşımdı. Ben gece beşte de arayıp ona derdimi anlatıyordum ve ben bu tarafını hiç bilmedim demişti. Yani diğer taraftan da bir, birbirini anlayabilmek adına insanlar için güzel bir farkındalık... ...yarattığına dair tepkiler alıyorum... ...umarım genel kanaat da o yöndedir. Evet. <gülüyor> Öyle olacaktır gibi gözüküyor. İlham verecek bir adım <gülüyor> olduğu kesin... ...anlıyorum ama konuşamıyorum... İletişim yayınlarından çıktı bir kez daha hatırlatalım... ...sonlandırmak durumundayız... ...sürümüzde evet. sonuna geldik... ...Alev çok teşekkürler, Alev Karaduman... Ben Güzel çok ]leydi. teşekkür ederim, kitabı konuştuk... ...güzel sorularınız çerçevesinde... <gülüyor> Şimdi süre bitti dedik ama... ...biz bir parçalıkta bir süre bıraktık tabii... <gülüyor> ee, ...kitabın... İtafına da, itafında görmezden gelemezdik diye Ahmet Ka şarkısı dinleyeceğiz. Evet ve Gülten Kaya'nın ön sözü yazdığında bu kitap yani. Hı hı. Evet ön sözü Gülten Kaya kalemi aldı <gülüyor> onu da atlamamış olalım. Evet. Evet. evet. Çok teşekkür ederiz. Ben Size çok teşekkür de. ederim. Ellerine, sağ Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Çok sağ olun. Görüşürüz. İyi yayınlar. yaparlar bu evleri neden neden neden neden neden neden neden taratır yaparlar bu evleri pencereden görünür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 neden neden, neden, neden, neden, neden, neden Daracık yaparlar bu evleri Pencereden görünen